Bismillah. Evet arkadaşlar geçen hafta öyle bir şey yapmıştık, bir giriş yapmıştık genel olarak usul şey ee, Bu sene de öyle genel arkadaşların genel kararı diyecektim. Nüzul sırasına göre yapmak üzere netleşti. O için bizden uzun süre süre göre bizdenle e, bir Kur'an okuması bu sene başlayacağız. Yani nüzul sırası e, ne demek? E, biz elimizde bulunan Kur'anlar yani bu piyasada e, insanların okuduğu, e, camilerde okunan ya da evlerimizde olan Kur'anlar genellikle Müzul e, sırasına göre e, yani Peygamberin tespit ettiği e, Musaf e, tertibine göre e, bulunan Kur'anlar. E, musaf e, tertibi de bildiğimiz Fatiha ile başlayan, işte felakla biten metinler elimizdeki e, metinler e, bunlar musaf tertibi diyoruz e, bunlar Mekki medeni e, ilk gelenden sonra gelene şeklinde tasvih edilmiş e, sureler değil e, çünkü Kur'an biliyorsunuz e, 22 senelik bir zaman dilimi içerisinde Kur'an Allah Resulüne e, geliyor e, bunlar bu gelen ayetler sure şeklinde gelmiyor Sureler. sonra da bu tertip sırasında bunlara sure isimleri veriliyor ve toplanıyor ve peygamber bu ayetleri takdim tehir ederek işte önüne veya arkasına benim konum bütünlüğünü sağlayacak şekilde yerleştiriyor ve bu şey içerisinde de süreç içerisinde de sürekli bunu kontrol yapıyor İşte her Ramazan ayında Allah Resulü vahiy katipleriyle mesela bir araya gelip bunları herkesin elindeki mushafları kontrol ediyor i̇şte takdim tehirler vesaire yapılıyor. Biz buna e, tertip sırası diyoruz. Yani bu şekilde tertip ediliyor. Sonra Ebu Bekir zamanında e, iki kapak arasına alınıyor. E, i̇ki kapak arasına alınma meselesi, işte öyle çünkü öyle bir iddia da var. E, işte Ebu Bekir zamanında kitap haline e, getirildi. Yani işte O da karıştırılıyor tabii. Yani Osman zamanında e, toplandı, kitap yaptı. Yoksa e, Kur'an yoktu falan gibi bir şey var. E, oradaki mesele şu e, şey üzerine bir tekel konulmuş değil. Yani iki kafa arasında toplanmış değil. İsteyen herkes bunu birbirinden şey yaparak ve vahiy katiklerinden tabii kafasına göre değil. Vahiy katiklerinin elinde farklı musaflar falan var. E, insanlar bunları bu şekilde temin ediyorlar. O zaman bildiğimiz anlamda matbaalar ve matbaaların çıkardığı kitaplar yok zaten. Yani böyle ciltli şey, Kitap şekilde böyle yaygın bir şey yok kitap çok değerli bir şey zaten. Az bulunan bir ee, şey. Din adamlarının elinde de çoğu zaman bulunmuyor. Çok üst düzeyde Hristiyan ve Yahudilerde de çok üst düzeyde din adamlarının elinde sadece kitap var. O da her zaman açılmıyor mesela. Her zaman kullanılmıyor. Yani kitap o dönem için böyle bir şey var. Ee, bu e, yaprakların, e, ipeği, ipeğin işte hayvan kemiğinin, işte taşın e, işte şeyden gelen, Mısır'dan gelen o papirüslerin üzerine yazılı olarak taslif edilmiş. Peygamberin güvendiği, hafızasına ve okuma yazması olan insanlara emanet ettiği bir görev bu. Ve Peygamber de bunu sürekli kontrol ediyor. Ramazan aylarında mesela, her Ramazan ayında işte kontrol ediyor herkesin elini. Allah Resulü öldüğü zaman Kur'an bu şekilde. Yani böyle bildiğimiz anlamda bir şey hali kitap haline getirilmemiş. Peygamber öldükten sonra Ebu Bekir işte bir komisyon Abdullah bin Mesud yanlış hatırlamıyorsam galiba onun şey başında da var. Ee, bir tertip komitesi işte herkesi çağırıyor vakı hakilerden onlar geliyorlar. Eee işte farklılıklar gideriyor gideriliyor. Farklılarda ne atıyorum yani e, bir ayet birinde Bakara suresinde gözüküyor öbüründe o Maide suresinde gözüküyor. Şey i̇şte bakıyorlar genelde herkese nerede atıyorum 10 kişi de budur kafadan atıyorum tabii bilgileri. Anlaşılır olması için. E, bu işte 10 kişi de Bakara suresinin o yerinde geçmiş. Ama bir kişi de işte o üç şey altta gözükmüş falan. Onu düzeltip e, diğerlerinin yerine falan olur Böyle bir komisyon. Çok, e, bir de kıraat, kıraat meselesi var arkadaşlar. E, o da önemli Kur'an toplanması e, meselesinde. Bu Kur'an bu üstünü e, esnesi falan yok. Peygamber zamanında. Noktalar falan yok yani Kur'an-ı Kerim'de. Bunları işte birleştiren, işte bunlara tonlamayı veren e, hareket dediğimiz bizim şeyler, e, harekeler yok dolayısıyla semai yani kulaktan duyulan zaten kültür de sözlü bir kültür olduğu için böyle aktarılan e, bir gelenek bir sözlü kültür var. Burada e, kalemden de bahsediyoruz zaten. Oraya geldiğiniz zaman biraz daha üzerinden duracağız. Burada yazılı hale geçirilmesiyle beraber e, Arapçanın meşhur yedi lehçesi e, arasında farklar çıkıyor. Bu Çünkü telaffuz üzerinden işte semai kulakla ilgili şey olmayan böyle grameri yazılı şey olmayan bir dil olduğu için, Arapça olan için bu kralikler arasında farklılıklar çıkıyor. E, o yedi kralik üzerine de işte yedi farklı e, musaf toplanıyor. Ama bu işte farklılıkların anlam farklılığına yol açmaması için de e, sonrasında e, yani yaklaşık e, ne zaman diyelim haccaç zamanında işte olduğu söylenir. Yani ilk yüzyılın içerisinde e, Krat farklılığın anlam farklılığına dönüşmemesi için bu harekeler konuyor. Yani hangi şeyde okursanız okun, yani o nasıl birleştireceğe, vurgunun nereye hangi harf yapılacağı, uzatılıp uzatılmayacağı, bu telaffuz düzeyinden kurtarılıp metin ne dönmesi gibi. Yani tıpkı müziğin e, bir noktadan sonra aktarılabilmesi için şeyi not olarak <gülüyor> dönüştürülmesi gibi düşünün yani. Şu anda şimdi biz 500 sene senedirce şey bile notadan şey yapmasak bile o ahengini şeyini falan muhafaza edebiliyoruz. Kur'an'da neçe okuma kıraatle ilgili bir şey olduğu için harekeler bunun için, bu noktalama işaretleri, birleştirmeler, uzatmalar, kesmeler vesaire bunun için konuyor. E bu iki zamanda olan budur. Ee, Osman zamanında olan da dört büyük eee o zaman. Abdullah bin Mesud'un Musafı, Abbas'ın Musafı, eee Osman dönemindeki Musaf bir de bir Musaf daha var. 4 e, büyük Musaf. E, Osman Halife Osman bunları tek bir Mustafa. Diyor. bu musaflar arasındaki farklar dene ne ee, şimdi bu taşıyamak lazım Kur'an tarihiyle ilgili okumak lazım çok eski bilgiler tabi ya, 20 sene önceki bilgileri söylüyorum size böyle detaylarda şey olabilir unuttum atladığım şey olabilir ee, galiba Abdullah bin Mesud'un musafında olabilir ama emin değilim yani bunu çek edin ee, Nas ve Felak şeyde gözükmüyor musafta sure olarak gezikmiyor ee, bunu şey olarak not almış ee, peygamberin duası olarak kenarına not almış Şimdi Edip Üçşeri falan iddiası var ya aslında şey falan yoktu ki şunu şu şey yoktu. Şu i̇şte ve Felak yoktu. Kuranda şey de buradan ee, Tövbe Suresi son iki ayeti. Yine Nası Felakla ilgili ee, yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey var. Ee, o yani metinde olmamasıyla ilgili bir şey değil. Yani o bir şey diyor ee, Edip Yüksel. O bir aslında nokta onu ayet sandılar oraya eklediler. Şu Nası Felak da aslında Peygamber'in bir duasıydı ama onlar ayet sanıp. Halbuki o mushafta bir nottu, onu ayet zandarlı falan gibi bir şey var. Ama aslında diğer mushaflar ortada yani. O kadar çok böyle şahibeli bir durum yok. O mushaflar arasındaki farklıtan hareketle böyle bir şey vardır yani Kur'an medyini korunup korumamasıyla ilgili bir mesele var. Yani Kur'an'ın kitap haline gelmiş olması meselesi ve tertip sırası dediğimiz mesele bu mesele. Nuzul Suresi, Nuzul sırasına göre tarihte var. Düz'un sırasına göre okuma yapmış e, müfessiller de var. İzzet'in Derveze'nin e, Kur'an-ül Mecid kitabının ön sözünde bundan bahsediyor. Şimdi tarihte daha önce. Tabi böyle e, yazılı bir metin yok elimize. Düz'un sırasına göre yazılmış bir tefsir yok. Veya Kur'an yok ama bu şekil böyle yarım e, şeyler, e, konu tefsirleri Var. Mesela bizde Akayt tefsir denen bir tür de vardır mesela. Akayt tefsir, şey, e, meşhur e, Celale'in tefsiri bir Akayt tefsiridir mesela. Bu tür çalışmalar var böyle müstakil çalışmalar ama ilk defa bunu modern dönemde e, İzzet'in Dervezi, Filistinli bir e, müfessir o yaptı bu Düz'ün Surasına göre şey. E, bu 80'lerde rahmetli oldu galiba İzzet Dervezi. Sonrasında işte bu 2000'li yıllardan itibaren, 90'larda falan çok tepkiyle falan karşılandı bu ama 2000'lerden devam etti. Yani nedir nüzun sırasına göre tersil yapılmasının önemi de, yani ilk ayetten itibaren, yani o süreci, vahiy sürecini e, takip edebilmek, yani ilk inen, işte Mekke döneminde vurgular neye dönüktü, sonrasında e, nasıl evrildi, yani kıssaların takibi, e, temel vurguların takibi, yani Mekke'de hangi vurgular vardı, Medine'de hangi vurgular var, bunu arka arka olarak bu süreci kavramak anlamında daha faydalı olacağı e, iddiasıyla veya teziyle nüzul sırasına göre e, Kur'an çalışmaları, mealleri, tefsirleri e, yazılmaya başlandı. O zaman çok tepki gösteren e, kesimler de e, şunu yapma, yapmaya başladı. Şu anda da aşağı yukarı bir, genel bir kabul var. Yani kimsenin itirazı yok. En son işte İslamoğlu e, nüzul sırasına göre yapınca daha da popülerleşti yani. İslamoğlu üzerinden de popülerleşti. Nüzul sırasında Kur'an tefsirleri bu. E, ama dediğim gibi zaten bu şey anlamında yeni değil. Ya şimdi mesela Mekki medeni ayrımı yapılıyor zaten. Biz de şey müfessirlere zaten genel yapmış olduğu bir ayrımdır. E, Mekki Medeni ayrımı yaptığınız zaman e, Kuran tefsirinde zaten o süreci öncesine ve sonrasını gözetiyorsunuz e, demektir. Ama işte e, baştan sona kadar işte e, ilk inanın ayından son inanın ayına kadar böyle e, Kuran'ın bütününü belli bir e, sıralamaya koyan çalışmalar daha yeni son 30-40 yıllık çalışmalar. Biz de bu anlamda e, Kur'an'ı ilk inen ayetten e, o süreci görebilmek açısından başlayarak e, okuyoruz. Daha önce e, bu Mekki ayetler sonuna kadar bunu getirdik. Geçen sene medeni ayetlerden e, başlatmıştık ama işte o ara falan vermeye falan gerekti. Bir takım sıkıntılar dolayısıyla. Bu sene yeniden Mekki e, surelerden başlamış olacağız. Dolayısıyla ilk e, surede, daha doğrusu ilk ayetler, yanlış olmasın, ilk ayetler e, büyük oranda e, yani üzerine iki fark kalınan e, odur ki, Alak suresinin ilk beş ayeti. Bunlar Kur'an'ın ilkinden ayetleri olduğu söyleniyor. Onu biliyorsunuz zaten rüva ayetleri. E, bildiğiniz rivayettir. Allah Resulü'nün Hira'dayken kendisine gelen ilk vahiy, işte İkra Suresinin ilk beş vahiy olduğuna göre genel rivayetlerde genel bir şey var. Üzerinde ittifak edilmiş tir. Bu ilk beş ayet olduğuna ilişkin. Daha sonra gelen, farklı zamanlarda gelen ayetlerle beraber de işte kalem, müzem bin diyor gibi. Zaten biz ona göre devam edeceğiz. E, takdim tehir falan yapılmış. İlk beş ayeti ilk inen ayetlerdir. Sonra gelen ayetler e, araya başka ayetler girdikten sonra gelen ayetlerdir. Ama bir bütün halinde peygamber bunu Alak suresi olarak e, toplamış. Bu anlamda bir anlam bütünlüğüne sahip. Sıralamada da ilk beş ayeti dolayısıyla ilk inen sure olarak e, kabul eden Alak suresi. Bu da üzerinde e, konuşacağız. İşte biliyorsunuz işte, bismi rabbi kellezi halak halakel insanı min alak diye e, başlayan e, ayet e, ikra bismi rabbi kellezi halak halakel insanı min alak ikra rabbu kel ekrem bu da alak ve kerem kavramları e, önemli e, tabi en başta bu e, İkra üzerinde durmamız lazım. Az önce geçen hafta da hatırlayacaksınız, yani Kuran'ın bir metin olmasının hareketle ee, biraz üzerinde durmuştuk. Yani bir metin olarak Kuran ne ifade ediyor? İşte bunu Kuran'ın anlaşılmasında metin olmasının dezavantajları ve bize kazandığı avantajlar. Böyle i̇şte bir metni böyle bir ölü bir şeye e, dönüştürürseniz, yani bir teşkil masasına yatırsanız ortaya çıkacak sıkıntılar. O da ne sizin istediğiniz her şeyi söyledirebilmeniz. Çünkü elinizde böyle bir metin var, ölü bir metin var. Sen bunların, bunların arasından işte cımmızla çekip, işte böyle farklı kolajlarda e, niyetinize hizmet edecek bir şeye hale dönüştürebilirsiniz. Ölü bir metin haline. Ya da bir hitap olarak e, kabul etmek şartıyla e, bunu yapmaya e, niyetli olanların önünü kesecek. İşte belagatından, metin yazılı olmasından bize kadar hiç bozulmadan gelmiş olmasından hareketle de yazılı bir metin olması avantajı olarak da kullanabilirsiniz. Bulaklıkları ortadan kaldırmak. Böyle geniş yorumları tavsiye edebilmek. Anlamda. Önemli. Süresini veren alak kavram olarak önemli ama ikra ile başlaması çok önemli. Arka arkaya tekrar etmesi ikra. Zaten o rivayette de biz biliyorsunuz. işte Cebrail aleyhisselam Allah Resulü'ne göründükten sonra, işte rivayetler var, Ayşe, Hazreti Ayşe'yle şeyden, Ebu Musa'dan yanlış hatırlamıyorsam. İşte Cebrail, peygamberi önce peygamber çok korkuyor, Cebrail'i. Cebrail ona ikra diyor, itemri yani, oku. Rivayet bu bize giren, yani Kur'an metinden söylemiyorum şu an, yani rivayetten, bize ulaşan rivayetten bahsediyorum. Peygamber diyor ki, ben okumayı bilmiyorum. Bunun üzerine Cebrail onu sıkıyor. İşte rivayete göre hatta işte böyle kemiklerini kıracak kadar güçlü şekilde sıkıyor sonra bırakıyor ve yeniden ona oku. Diyor. Peygamber yine diyor, ben okuma bilmiyorum. İşte Cebrail yeniden onu sıkıyor. ona sonra diyor, oku Kerem olan Rabbinin adıyla. ilk ayetleri İngilizce söyleniyor. E, rivayette Kur'an'da da zaten bunu bu şekilde bir şey Burada oku ee, şey önemli, oku meselesi bence çok önemli. Ee, ve bunun ilk ayette olması önemli. Çünkü bu daha zimin. Mesele e, peygambere bir peygamber bir kere müjdeleniyor. Birincisi Allah insanlığa e, son bir şans ve son bir Resul daha yollamış. Bu insanlık açısından çok önemli bir şey. İnsanlık tarihi açısından çok önemli bir şey. Çünkü bu son, insan insanoğluna verilen belki son şansın son temsilcisi, taşıyıcısına verildiği an ve okuyla e, başlaması çok önemli bence, yani Kur'an'ın e, anlaşılması, vahyin anlaşılması anlamında. Bununla ilgili çok genel geçer e, şeyler var. İşte oku, işte İslam'ın okumaya verdiği önem, falan şey, Diyanet'in bolca şey yaptığı e, yani böyle popülerleştirdiği, böyle avamileştirdiği bir şeyler böyle bir şey olması mümkün değil. O dönem zaten böyle yazılı metin falan filan yok. Böyle okuma, yazma seferberliğinin muhatap olacak bir toplumsal yapı yok zaten yani. Okuyun okuyun falan, kendinizi geliştirin falan gibi. Böyle bir sosyolojik olarak bunun bir karşılığı yok. İkincisi de bunun tam tersinde işte olduğunu, şimdi işte biraz Muhammed Esed'in falan bence biraz zorlayarak işte oku, kendini oku, işte kainatı oku falan gibi böyle daha felsefi bir şey. Bence buradan bu da çıkmaz yani. Çünkü Allah Resulü bir bilge değil. Yani şey, sen işte çok piştin, olgunlaştın. Bir da artık böyle bilgeliğe ulaştın. Böyle bilge bir zat oldun. Hadi şimdi o bilgeliği insanlara anlat. Kainatı oku falan filan gibi bir şey değil. Çünkü bu bilge falan değil. Peygamber, Resul. Burada oku dediği bence tam da bu metin. İnsanlara bu metini oku. Çünkü bu metin... Ee, Birazdan da göreceğiz. Zaten kaleme vurgu var. İnsana kalemle e, bilmediğini öğreten. Rabbinin adıyla okuyor yani. E, bu okuyacağın şeyler senin e, 40 yaşına geldiğin bir yaşına kadar neler öğrendin? Nasıl bir bilgeliğe sahip oldun? Olgunlaştın artık bunlara bu tecrübelerinden insanları faydalandır gibi bir oku değil bu. Şu andan itibaren sana söyleyeceklerimiz oku gibi bir emir bu. Yani peygambere sana şu andan itibaren gelecek olan vahiy Allah'ın vahiydir. Onları, o sana gelecek olan şeyleri oku. Ama oku, anlatma. Anlattan farklı ikra. İkra, kra, kırayat aynı şeyden geliyor. Okumak anlamındadır, anlatmak anlamında değildir. İkra. Kıraat, bizdeki kıraatane de oradan gelir, kıraataneler. Kari, Osmanlıca'da. Kari okur demektir. Böyle bir okur. Yani bundan sonra sana vereceğimiz olan vahiy bir metin. Sana bir metin olarak gelecek. Sen de bunu bir metin olarak zapt etmek zorundasın. Bu sana bir metin olarak gelen kıssaları, bir metin olarak gelen ahkamı buradan insanlara okuyacaksın. Anlatmayacaksın yani. İnsanlara buradan okuyacaksın. Anlatmayacaksın çünkü bu okuduğun şeylerin muhatabı aynı zamanda da sensin. Çünkü burada e, senin de seni de bağlayıcı olan, senin de bağlayıcı olan eee senin de uyman gereken şeyler var. Dolayısıyla ben bunun düz anlamıyla... ...şu anda biz okumayı Türkçe'de nasıl anlıyorsak... ...aynen o şekilde düz bir okuma... ...olduğunu ben düşünüyorum. Bundan sonra... ...sözlü kültürden... ...böyle bir bilgelikten, bir aforizmalardan... ...böyle metafizik tecrübelerden... ...falan filan değil... ...bizzat Allah'ın insanı muhatap alması... Yani ...bunu gerektirdiği ciddiyeti... ...insana anlatan, peygambere anlatan... İşi ne kadar ciddi bir iş olduğunu. Yani bu böyle e, burada transantantal tecrübi e, böyle metafizik, metafizik falan bir şey değil. Bizzat Allah'ın vahyine muhatap olacaksın. Allah'ın sözüne muhatap olacaksın. Allah'ın sözünü insanlara okumak mükellefsin. Bu mükellefiyetin ağırlığı, mükellefiyetin ciddiyeti ne ilişkin. E, bir okuma bana sorarsın. Böyle kainatı okuma bilmem ne falan gibi burada böyle e, Felsefi bir karşılık yok. Bu benim kanatım tabii. Doğrusun Allah bilir. Evet o genel şey o. Peygamberliğindeydi. Şunu Tabi Tabii ki ya. Yani. Tabii orası Salihin çerçevesi nasıldır diyor zaten. Kral. Salihin çerçevesi nasıldır? Çünkü bir peygamberi, bir filozoftan ayıran şey nedir? Yani bilgeden, peygamberi bilgede Kendi şey. Bilge kendi sentezini, ya da filozof kendi sentezini, o olabilir, bir filozof için olabilir. İşte kainatı oku, Başta ben okudum işte böyle bir şey falan, bunu anlatırsın, <gülüyor> Resul'ü bundan ayıran şey bu. Resul okuyor, anlatmıyor insanlara. Resul okumakla, çünkü e, Allah insana, e, bizzat kendisi muhatap oluyor, bu çok önemli bir şey, çok ciddi bir şey. Allah'ın, yaratıcının, insanın muhatap alması çok ciddi bir şey yani. Yani bu bir insanın tecrübesine işte olgunluğa falan falan bırakılacak bir şey değil. Onun tecrübesi ve olgunluğu bu yükü bu emanette taşıyabilme kapasitesiyle ilgili bir şey. Yoksa yani onun kainattan bunu okuması falan gibi nübüvete sınırını da zorlayacak. Yani nübüvveti nübüvetten çıkartıp böyle yarı ilahi bir şeye e, taşıyacak bir riskle barındırıyor işte bu okuma. Ki var yani İslam şeyinde, e, teolojisi de bu maalesef var. İşte geçen hafta üzerinde durduğumuz o nur meselesinin artması işte e, Adem'in yaratılması, kainatın yaratılması e, meselesinde olduğu gibi. Daha popüler günlük tarikat pratiklerinde falan da daha maalesef pespaye, ayağa düşürmüş şekilde de görüyoruz yani. Peygamber, peygamber de böyle yarı ilahi bir varlık. O tabi yarı ilahi bir varlık olunca peygamber ee, i̇şte o kendine şey adamlarda adamlar onun kadar olmasa da o da çeyrek ilah oluyor yani. O da gaybden e, onun bir payı var. İşte onun bir bir payı var. Onun bir kontenjanı var. Allah nezinde bir kontenjanı var falan filan. Böyle şey e, çığarından çıkan bir hale geliyor. Dolayısıyla burada şeyin müdületin de çerçevesi çiziliyor. Peygamber Allah'ın kendisine vahyettiği insanlara oku, okumakla görevlendiriliyor burada. Ve böyle başlıyor zaten. Kur'an'ın ilmesi süreci böyle başlıyor. Aslında için çıkıyorum ama yani, Yüksek sesini söyle dile getir. Yani sana söyleyeceklerimizi söyle bundan sonra. Bunları dile getir. Tamam işte oku. Dile getir bu da oku diyor. Çok net. Aynı bizim Türkçe'de kullandığımız okudur arkadaşlar. İkra suresinin, İkra'nın tam anlamı oku. Ee, sonra ikinci ayet İkra Rabbükel ekrem. Kerem olan Rabbinin adıyla oku. E tabi bundan önce şey var. Alak var. Süreye adını darım. Alak. Alak'la ilgili de yani Allahu Alem bununla ilgili çok yorum var. E, alak, alaka, işte İslam dediği gibi alakadan da e, geliyor olabilir. Bu kapsar tabii ki bunu. Bu yanlış değil. Nutfe, embriyonun şeyi öncüsü işte bir et parçası, bir çiğdemlik et olarak falan da şeyi kuruyor. da olabilir. E, bu da olabilir. Bunun içerisine kapsar. Burada zaten bu anlamda daha çok insanın alaktan e, yaratılması. İnsanın yaratılmasına ilişkin de biliyorsunuz. Ee, birden fazla şey var kavram kullanılıyor ee, işte burada olduğu gibi halak halk, halk etme, Allah'ın halk etmesi nedir? Var etme halkın tam Türkçesi halk etme, var etme Allah'ın bir var etmesi var ee, topraktan yaratması var ee, tasavvur etmesi, ona bir suret vermesi var fıtrat üzere yaratması var bakın bunların hepsi yaratmaya eşliği farklı şeyler ibda var İbnâ var, bina etmesi e, var. Bu yaratılışla e, ilgili birden fazla e, kavram var ve alak, alaktan da insan e, yaratılması e, mesela. Buradaki nutfe anlamında tabii ki burada kullanılıyor. Yani e, insanın insan türünün yaratılması burada arkadaşlar. Artık Adem olduğunu yaratılmasından burada bahsetmiyorum. Adem oldu zaten yaratılmış. Ademi topraktan yarattık. Diyor. Ademoğlu ise topraktan yaratılmıyor artık. Alaktan yaratılıyor. Nutfeden yaratılıyor. Alak, alaka işte bir kadınla bir erkeğin duyduğu alakadan İhsan Hoca'nın dediği gibi güzel bir teşvi yapmış orada yani. İki cinsin birbirine duyduğu alakadan, sevgiden yaratılıyor. Yani insan türü buradan devam ediyor. Bu alakadan devam ediyor. Bir nutfeden oluşarak meyveler geliyor. Ee, oku e, sizi alaktan yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani sana söyleyeceğimiz şeyler, bundan sonra sana söylenecek olan şeyler. Bir, kimin adına okuyacağını söylüyorum burada. Sizi alaktan yaratan Rabbinin adıyla okuyacaksın. Yani burada gene bakın o kendi kafandan değil, işte kendi bilgeliğinden, sağduyundan, işte müşahade aleminde edinliği tecrübelerden falan filan değil. Sizi alaktan, bir anneyle babada yaratan Rabbinin adıyla okuyacaksın. Yani bundan sonra okuyacaklar senin adına değil, Muhammed'in adına ee, bize bildirilen şeyler biz okumuyoruz burada. Abdullah oğlu Muhammed'in adına, Abdullah oğlu Muhammed'den bize bildirilen şeyler bunlar değil. Bunlar alemlerin Rabbinden bize bildirilen. Allah'ın Resulü e, vası bize bildirilen şeylerden okuyoruz. Bir... Manidar tabi ki. Rab'da, e, yani Rab da yani Rab'ın da o meşhur mevduduyla şeyinde olduğu gibi e, Allah olarak da kullanıyor. Allah'ın ilahi vasfına nispeten Rab e, olarak da kullanır. Allah'ın e, terbiye edici, gözü e, gözetici e, sıfatına e, istinaden de Rabb. Yani Allah'ın Allah, Allah kavramının, Rabb kavramının işte bizim Allah'ın 99 ismi dediğimiz bununla ilgili müstakil de bir ders yapmıştık ben sanki hatırlıyorum yani bu Esma'yı, ile ilgili. E, bu şimdi dağıtmamak için belki bir daha yapabiliriz onu. Dağıtmamak için ona girmek istemiyorum da Rabb'in kullanılması da tabii ki yani sizi sizi terbiye edecek. Rab mesela mürebbi de oradan gelir. da kullanıyoruz mesela. Mürebbiye denir mesela. Mürebbiye kim? Çocuğun bakımını üstlenen. Çocuğa terbiyeyi verecek. <gülüyor> mürebbiye çocuğa terbiye vermek. Yani çocuk bakısı değildir mesela mürebbiye. <gülüyor> çocuğa terbiye veren kişidir. Yani çocuğun teslim edildiği şeydir. Rab'dan geliyor. Yani insana doğruyu gösteren, insanın gözeten, kollayan, terbiye eden, sıfatı. Allah'ın. Rab. Sizi alaktan yaratan Rabbinin adıyla oku. Kitabın kimin adına? Peygamberin insanı bildireceği şeyleri kimin adına geldiğiyle alakalı bir şey. Rabbül Beyt'in kafam mı? Tabi Rabbül Beyt ev hanımı demek. Ee, İkrab. Ve Rabbükel Ekrem'u ve Ekrem olan, Kerem olan Rabbinin adıyla. Burada da ikinci da Kerem. İkram. Kerim, Mükerrem Bunlar hep ilişkili Kavramlar. Mesela Resul'ün sıfatı ne? resul Ekrem Diyoruz. resul Ekrem Mekki i Mükerreme'de Vahiy alıyor. Mesela şey Mekke'nin şeyi de Mekki i Kur'an'ın ismi de Kur'an-ı Kerim. Yani Resul-i Ekrem, Ekrem Mekki i Mükerreme'de Kur'an-ı Kerim'i teslim alan Kişi. Ve kerim olan e, Rabbinin bildirdikleriyle bunu yapıyor. Bakın buradaki şeyi ilişki görüyor musunuz yani kerim, kerem, mükerrem, e, kiram mesela asabi kiram ne demek? Yani asabın Peygamberin arkadaşlarının en kerim olanları. Kerim e, kelimesi bir şeref, haysiyet anlamında anlamı var ama tam şey anlamı, sözlük anlamı e, ikram bizim Türkçede kullandığımız veren vermek, bağışlamak e, anlamındadır. Türkçede biz bunu çok kullanıyoruz. O da ben e, çok kullandığım bir deyiş de var. Anadolu'da çok kullanılır. Yiğitlik vermekle e, şey ağalık vermekle yiğit e, vurmakla derler. Yani ağlığın racunu nedir? Bir şey seni ağa yapan, seni ağa olarak almaya, ağa sıfatını sana veren şey nedir? Senin vermendir. Yani ikram etmendir. Ağalık vermekle olur. Bedavadan ağalık olmaz yani şeyini veriyorsan, malını verebiliyorsan sen A Ama Eski Türk Töresi'nde de böyledir mesela. İşte Şeylerin, <gülüyor> e, A'nın şeyini yağmalatması mesela. Hazinesini yağmalatması, Türk e, beyni. Türk şeyinde böyle bir gelenek var. Yani beyde, bey biraz serde sahibi olmaya başladığı zaman, o biraz işte böyle göze bakmaya başladığı zaman, e, şölen yapıp, e, malını e, kendi şeyine, beyliğine, insanlarına yağmalatırıyor. Bununla ilgili işte şeyde Dede Korkut'ta falan şeyler var. Ee, hikayelerde Dede Korkut hikayelerinden bir tanesi budur. Mesela. Çünkü bunlar sen onu yağmalattırdığı için malını, dağıttığın için şey olabilirsin. Ee, bey olarak kalabilirsin. Yani e, seni şerefli kılan, seni ağa yapan, seni şerefli kılan, seni kerem yapan, seni kerim yapan, senin vermen, bağışlaman, e, Biliktirmen değil tam tersine. ne kadar tersine dönmüş. Onda işte ağalık da beylik, efendilik biliktirmekle biliktiren insanlara verilen bir sıfat. Verene e, verilen bir sıfattır. E, Resul-i Ekrem nedir? Resul-i Ekrem niye peygamberi e ekrem diyoruz? Çünkü peygamber hiç kimseyi boş çevirmeyen insandır. Yani onu kalbine bir nebze şey isteyen insana e, o istediğini vermiş. iki güzel laf etmiş. İşte sadaka vermiş. Sadakası yoksa bir güzel e, laf söylemiş. İşte e, hadisle var ya peygamberle ilgili rivayetler de var. Peygamber eğer verecek bir şey olmazsa ona iki güzel söz söylüyor insan. yani bohçevri mekatle. Onun için e, Resul'ün lakabı insan olarak lakabı yani Muhammed olarak lakabı emindir. Resul olarak lakabı ekremdir. resul Ekrem diyoruz mesela. Kur'an da kendini kerim sıfatıyla isimlidir. Kur'an-ı Kerim diyoruz. Çünkü Kur'an da insanlar işte veren, ihtiyacı olan şeyi verendir. Bağışlayandır. İnsanı hatırlatandır. Tıpkı e, mecit olması gibi. Zikir olması gibi ve Allah Resulüne vahiy veren veren de e, Ekrem olan e, Rabbindir. Yani burada hem e, Resule hem e, kitaba hem e, Allah'a e, verilen bir sıfat. Tabi burada e, Arapçadan e, ekrem e, kerimin e, kaynağı olan şey. Arap dilinin şeyinden kaynaklanıyor. Ee, orada bir şey var. Ee, Ekrem e, Rabbe izafe edilirken Kerem insana izafe ediliyor. Ee, şey, din edin diye bizim bildiğimiz işte, ismi tarif e, film, e, kullanılmasıyla ortaya çıkan bir şey. Veya işte tamlamanın değişmesiyle ilgili bir şey. Ama kökü aynıdır. Kerem'dir. Kerem, Ekrem, e, Mükerrem, Kerim, e, Mükerreme, Mükerreme, Hatta Türkçedeki ikramiye. Mesela bu da aynı kökten gelir. İşte bağış, karşılıksız verme anlamında. İkramiye olarak yani. Karşılıksız olarak. Tabi şimdi kumara dönüşmüş. Şey, yılbaşı ikramiyesi falan böyle bir şey ama aslında ikramiye Osmanlıca'da kullanılıyor yani. Sevişi olarak verdiğin. Karşılıksız bir şey beklemeden verdiğin. Şey anlamındadır. Önemli yani ikra, alak ve kerim kavramlarıyla. Böyle başlıyor. Yani bu şeyin çatısını. E, kurarken yani şerefin, izzetin, haysiyetin, ağalının, beyliğin kerim olmakta aranacağı sana bir şey bir yol açıldı. Allah sana bir e, ekrem olan Rabbin e, Rabbi sana bir, buradan bir kapı açtı. rasul Ekrem'e buradan bir kapı açtı. E, ve bu işte vermeni paylaşmanın e, şeref ve haysiyet e, sebebi olacağı bir kapı bu. Bundan sonra sana gelecek olanlar seni buradan yürütecek olan. Ayetler. Elle ziyalleme bil kalem. Sana e, kalemi öğretti. Tabi kalemini öğretti dedi. Buradan kalemle yazmayı öğretti. Anlamında. Kaçıncı bu? Üçüncü ayetin devamı. ''Ellezi allemel bil kalem allemel insane maallem yalem'' insana o kalemle bilmediği şeyleri öğretir. Burada dördüncü kavram, kalem kavramını kullanması. Bu insanlık tarihisinden dönüm noktası derken o an için önemli. Yani şeyin, e, peygamberlerin mesajının, insanlara ulaştırdığı mesajın artık yazılı metin olarak e, bundan sonra devam edeceği. Yani kaleme yapılan vurgu e, önemli. Yani peygambere oku denmesiyle bunun kalemle bağlanması çok önemli. O onun için bu kainatın okunması falan filan değil. Kalemle yazılacak olan şey insanlara okunması Yani peygamber gelen vahiy kalemle sabitleyip insanları okuyacak. Yani insanların elinde artık e, kitap olarak yani bir ruhban kli tarafından e, sözlü kültürü yani sözlü vahiy kendi tekelini alıp istediği gibi yorumlayacak bir tekelden kurtarılıp insanlığın tamamının ulaşabileceği bir şey haline dönüşmesi kalemle mümkün oluyor. Çünkü önceki e, vahilerin yazılı kültürle, tabi insanlığın gelişmişliğiyle de alakalı bir şey yazılı olarak korunamamasının sebebi insan e, toplumunun o dönemdeki e, yazılı kültür olan uzaklığıyla alakalı bir şeydir. Yani sizin onu e, metin olarak çoğaltmanız bir kitap olarak çoğaltıp da yaygınlaştırmanız mümkün değil. Dolayısıyla da bu bir ruhbanın ruhban bir kriğin etrafında yazı, bir hegemonya aracına yazıyı bilmek kitaba sahip olmak bir hegemonya bir iktidar aracı haline dönüşüp e, gerçi İslam'da da bu vardır ama en azından e, Kur'an'ın Yazı metin olarak herkesin ulaşabileceği bir yerde olması bu tekel teşebbüslerine İslam üzerinde e, şimdi hegemonya kurma, İslam öğreti üzerine hegemonya kurma iddialarını veya teşebbüslerine karşı hep dışarıdan e, bir isyan, e, bir denetim, işte bir otokontrol bir sağlama imkanı vermiştir. Mesela Hristiyanlıkta bu yok. Yani İsevilikte veya önceki e, vahilerde e, bu olmadığı için sözlü ee, kültür devam ettirilmiş. Ee, belli sülaleler üzerinden e, devam ettirilmiş. Ee, ama şeyde, işte İmran suresinde Meryem suresinde falan biz görüyoruz. İşte İmran ve ailesi o sözlü şeyi, vahiyi, tabii kendi hayatlarıyla, pratikleriyle korumaya çalışıyorlar ama karşısında da koskoca bir mabet var. Mabette de kurumsal olarak kitabı, yazılı kitabı elinde tutuyor ve oradan bir tekel, bir hegemoni oluşturmuş. İşte o İsa, o çatışma arasında o e, viru zaten mücadelesini. İsa Ailesi'nin mücadelesini, İsa Ailesi'nin o e, sözünü e, gelenekten, o vahi geleneğinden geliyor. İşte İmran'ın e, ailesinden gelmiş, e, Meryem'in oğlu. O sözü vahi geleneğini sürdüren e, Rasul, e, metin üzerinde, işte bir tapınak kurup etrafında da metin üzerinde tekel oluşturan insanlara da onu e, paylaşmayan e, bir iktidar kılı bir e, din aristokrasisiyle bir din adamı, ruhban sınıfıyla çatışmasıyla ortaya çıkıyor. İsa Aleyhisselam'ı e, Roma'ya e, şikayet edip işte onu çarmıha, ölüme mahkum ettirenler kimler? Roma. Tapınağın sahipleri. Din adamları, din adamları yani. yani. Roma işte şey yaptı falan biz diyoruz yani İsa'yı ölüme mahkum etti ama e, Roma'ya bu şey tapınaktır. Çünkü tapınan İsa tapınağın elindeki o tekeli kırıyor. İktidar üzerindeki tek elini tapınağın kuruyor. Dolayısıyla İslam'dan itibaren bu tür teşebbüsler gene var tabii ki. Böyle bir ruhban, bunun üzerine şey yapma var bizdeki. Zaman zaman üzerinde diyoruz. İlk dönem kelam tartışmalarında da var. İşte Kur'an'ın mahluk olup olmaması meselesi bununla ilgili bir şey mesela. Metin'in üzerinde kimin tekel kuracağı meselesiyle ilgili bir şey. Metin üzerinde Arap, Kur'an'ın Arapça olması üzerinden Araplar hatta Arap'ın da Kureyş kurduğunun sadece meşru yorumlayıcı olarak bir hizara dönüşmesi mi olacak makul olacak ya mantıklı. Yoksa Arap Arap veya Kureyş'ten olmayanlar da Kur'an metni üzerinde bir oto kontrol, bir iddia sahibi olabilirler mi? meselesi. İşte kelam tartışmaları falan var. Bizim meşhur Şafii'nin İmam Şafii'nin bizim kelam tarihindeki rolü böyle bir roldür. Böyle bir çatlaktır mesela. Neyse dağıtmayalım. O açıdan yani kalem, e, ikra ile kalemin arka arkaya gelmesi ve ilk inanan ayetlerde gelmesi, metnin, vahim, e, bütün insanlar açısından, bundan sonra bilginin bir tekele dönüşmesini engelleyecek şekilde yazılı olarak sabitlenmesi ve mümkün olan herkese buradan ulaştırılması gibi geçen hafta söylediğimiz e, yazılı metnin avantajı, bir avantaj olarak kullanılmasına vesile olacak e, vurgular. Tabi e, yani bu genel basitcük insanoğlunun en büyük yetine belki e, istismar edebilme yetine, insanoğlunun istismar edemeyeceği e, herhangi bir metin e, mevcut değil. Ee, dolayısıyla eğer metinsiz ölü bir metin, salt bir Arapça e, şaheser olarak el alırsanız, bu ise marında ön açmış olursunuz. Dolayısıyla Kur'an'ın yaşayan e, Kur'an, hayatın bir tepsiri. E, temel ilkelerini kendi hayatımızda, e, toplumsal hayatta e, karşılığını e, kurmaya, bunun için mücadele etmeye dönük bir millet topluluğuyla beraber ancak bunu sağlanabileceği röntesiyle karşı karşıya gidiyoruz. Onun için Kur'an'daki vurgu, Kur'an'daki ümmet vurgusu, Kur'an'daki müminler vurgusu da çok önemli. Kitapla beraber bununla paralel gelen yani Kur'an'ın, Kur'an'ın ümmet e, ümmetle beraber, müminlerle beraber ancak yürüyebileceği ruhbanlara değildir mesela. Müminleredir Kur'an'da. Kur'an e, ruhbanlara, ulemaya e, burada tırnak için tabii ulemayı olumsuzlamak anlamında söylemiyorum ama bir sınıf anlamında ulemaya e, teslim edilmez. Böyle bir vurgu yok Kur'an hiçbir yerinde bütün vurgusu Kur'an'ın, Kur'an vahim müminlere teslim edilmesidir. Yani taşıyıcısının, Kur'an'ın taşıyıcısının, vahyi taşıyıcısının müminler, kendine mümin diyen insanlara e, yüklenmesidir, sorumlu. Bu, e, yani bu ikra, kalem meselesini bu, yani birbirinden bağımsız tesadüfi zaten Kur'an'da tesadüf olması mümkün değil, şeyler olarak düşünmemek lazım. Alemin i nisânem, bunu okuduk. E, kella, inler insane, e, leyetva insan. E, Devamını okuyalım. En rahatsız takane insan kendini müstaniği gördüğü için azar. Şimdi baştan Türkçe'sini bunu okuyalım, toplamak için. yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı alaptan yarattı. Oku, tekrar vurgu. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O kalem, kalemi, kalemle yazmayı öğretti ki insana bilmediğini öğretsin diye. Fakat hayır, insan azar. Kendini zengin gördüğü için. İstigna, e, müstani, Kuran'da geçiyor. Bu da ilk inan ayetlerde, ilk inanan surede en azından geçmesi e, çok önemli. Gani'den geliyor. Gani, zengin demek. E, Ganiyum geçiyor mesela Kur'an'da. Zenginler, e, tam Arapça metni şu anda hatırlamıyorum. Diyor ya, sizin aranızda, zenginlerin arasında e, bir devlet olmasın. Zengin e, Servet, sizin zenginleriniz arasında bir devlet, bir iktidar aracı. Hale dönüşmesin hale, ayet var mesela. Bunları hatırlıyoruz. Allah'ın sıfatlarından biridir mesela. 199 isminden biridir. Gani. Allah, ganimet de oradan geliyor tabii ki, ganimet, zenginlik anlamındadır. Müstani de kendini hiçbir şeye e, muhtaç, e, ihtiyaç hissetmeyecek kadar zengin gören anlamındadır. Ama buradaki tam anlamı, insanı azmaya, azgınlığa yollayan, Rabbine karşı azgınlığa yollayan şey, e, kendini Allah karşısında muhtaç hissetmeme halidir. müstanili hali, benim Allah'a bile ihtiyacım yok halidir bu. Yani müstaniyi görmek diyoruz. Kur'an'da çok temel bir kavram. Çünkü insanoğlunun azgınlığını, insanoğlunun küfrünü, zulmünü, ki en büyük zulmle şirk olarak geçer Kur'an'da. Bunları insanoğlunun azmasına, azgınlığına bağlar. Azgınlığı da insanın müstaniline bağlar. Müstaniliği de insanın kendini Allah'a karşı bile boşlu hissetmemesi halidir. Allah karşı da kendini müstani görmesin, müstaniyelik hali. Yani benim kimseye ihtiyacım yok. Hiçbir şeye e, ihtiyacım yok hali dolayısıyla hesap vermeme, kimseye yapıp ettikleriyle ilgili hesap vermeme halidir. Hiç kimseye, yaratına bile yapıp ettikleri dolayısıyla hesap vermeme hali Kur'an'da müstaniyelik olarak e, isimlerdir. Ve o müstani olan insan Kimseye hesap verme ihtiyacı hissetmeyen insan aynı zamanda her şeyi yapabilecek, kendini yapmış olduğu her şeyde haklı gören, kimseye hesap verme ihtiyacı hissetmeyen bir psikolojiye işaret ediyor, müstaniyelik. Dolayısıyla müstaniyeliğin kerem olan Allah'a, onu alaktan yaratan Rabbine karşı bile kendini müstani görenin bir sonraki aşamadaki karşılığı ismi de e, şimdi müstani, e, azgınlık, e, şimdi zulüm, işte en büyük zulüm olarak şik, müşriklikle alakalı bir dizi isimlendirmeye ile birlikte bildiriyoruz Kur'an-ı Kerim'de. kella innen insanı le yadga, insan ol, insan mutlaka azar. inre ahu e, seta'nı kendini müstani gördüğü için inna ilâ rabbikel ruc'a ama insanın dönüşü de Rabbinedir. E, yani hayattayken yani bir alaktan e, yaratılmış dolayısıyla dönüşü de toprağa olacak, yani kaçılmaz olarak ölecek, toprak olacak bir varlığın kendini müstani görmesi, bu yaratılıştan, bu ölümlü olmasından kurtaramaz. Kendini yaşarken ne kadar müstani görse de yaratılışı itibariyle topraktan alaktan yaratılan bir insan döneceği yer gene topraktır. İnsanın toprağa dönmesi ne kadar müstani olursa olsun toprağa dönüyor olmasını engelleyememesi işte Rabbine dönmesidir aynı zamanda. İnsan ölecek, her insan küllü nefsin, tüm insanlar, tüm canlar nefis tabi orada insan anlamında ee, küllü nefsi zaykatül mert diyor ya ayet, herkes ölümü tadacaksa, her nefis ölümü tadacaksa, demek ki o zaman müstaniilik sadece insanın kendini heder ettiği, heba ettiği kendini israf ettiği bir şeydir. Çünkü dönüş şüphesiz Rabbinize'dir toprağa dönmekten kurtulamayacaksınız. Orada beden ayrımı yapacağız Kur'an'da beden ruh ayrımı yok. Ruh bir Cebrail aleyhisselam anlamında kullanılıyor, bir de Allah'ın insanın ruhundan yaratılış kısısına geçiyor. Ama Kur'an'daki ölüm insanın toprak olması gerçekten. İnsan öldüğü zaman toprak oluyor. Tekrar derilmedi yine topraktan derilmesi. Ona ilişkin bir şey yok, orada işaret yok. Öyleyse. Niye yok? Çünkü mesela diriliş de aynı şekilde. Çünkü dirildiği zaman diyorlar ki işte onlar e, din günü dirildik zaman diyecekler ki işte e, keşke gerçekten e, dirilmeseydik, Rabbimizin vaad ettiği doğruymuş. Yani o işte zalim olarak ölenler. Ya, Dolayısıyla kendine değil yani böyle ruh ayrılış başka bir yerde duruyor falan filan değil. E, yine şaşkınlık için onlar şeylerden fırlayan çekirgeler gibi şaşkınlık içinde fırlarlar diyor mezarlarında. Yani Kuranda böyle bir şey yok, böyle bir atık yok. İşte e, vücut ölüyor ama ruh kalıyor falan gibi bir ayrım yok. İnsan toprak oluyor ya. Yani. İnsan ölecek ve toprak olacak. Bu Kuranda çok net olarak geçiyor. İnsan ölecek ve toprak olacak. Evet ve işte diyor, din günü insanlar yani yerlerine atılacak. İşte ondan nasıl işte o sahnelere bakın, kıyametle ilgili sahnelerde diri diri bir şaşkınlıkla kalkıyorlar. Diyor, gerçekten varmış Allah'ın var diye. Keşke bugün bize ölüm olsaydı. Ya da işte müşrikleri diyor, onlar da Rabbinin vaad ettiğini gördüler. Müşriklerin itirazları da zaten buyrun değil. Biz tamamen yok olacağız. Sonra bir daha dirileceğiz. Yani hiç ortada yokken tekrar dirilmiş olacağız. Bu tuhaf bir şey falan yok Evet, yani toprak olacağız. Hepimiz toprak olacağız. Yani özetle arkadaşlar. Biz öleceğiz, gerçekten öleceğiz yani. Yani ölüm işte şey öldü ama işte ruhum kaldı falan gibi Kur'an'da böyle bir atıf yok. Ben öldüm ama ruhum kaldı falan gibi bir herhangi bir atıf, herhangi bir gönderme Kur'an'da yok. Biz öleceğiz, hayır öleceğiz yani toprak Doğru. olacağız. Ya yani şey kesiyor, film kopacak ve toprak olacağız, yani. toprağa karışacağız, var, var, var. çürüyeceğiz, toprağa karışacağız, yani. öleceğiz. Ölüm bu, dolayısıyla ne kadar müstahni olabilirsin sen, Bu ayet bunu diyor yani sen ne kadar müstahni olabilirsin yani? Ben hiçbir şeye ihtiyacım yok falan, dünyada hiçbir şeye ihtiyacım yok. En fazla senin hiçbir şeye ihtiyacın olmama meselesi ki o da ne kadar mümkün tahmin şey 80 senedir Türkiye gibi di ülkelerde 65 sene ortalama yaşam ömrü. Hadi Japonya'daysan, Finlandiya'daysan falan 100 sene, 110 sene falan yaşıyorsun yani. Şeyisi şey, o Batı kültürünün, o onun sırf tane kayıp hale topladığı 100 yıl 10 yaşar yani. Para bile evet, i̇şte parayla fazla buna gidiyor. ölüm meselesi çok önemlidir arkadaşlar. Yani Kur'an'da ölüm meselesi gerçek, reel bir ölümdür yani. İnsanın ölmesi toprak olması reel bir ölümdür. Yani bunun şeyinden belki insanlar biraz bunu yumuşatmak için falan bir şeyler açma işte ruhumuz ruh, biraz Hristiyanlıkla da alakalı herhalde, onu bir bakmak lazım, karşılaştırmak lazım. Oradan da bu sefer şey çıkmış başka bir problem çıkmış. İşte peki ruh, beden Ölü'de ruh kaldıysa ruh nerede bekleyecek peki? Cennette mi bekleyecek, cehennemden mi bekleyecek? O zaman işte oradan kabir azabına gelmişsin. İşte oradan işte cennetlerden biri cennet, cehennemde bir şey falan filan gibi olay e büyümüş yani gereksiz yerlere falan filan gitmiş biraz, oradan biraz bir teolojik şey çıkmış da abi Yunus Emre'nin şiirinde var ya. Kaşıklar ölmez ölen hayır var, var. O anlamıyla o Mısır'da çok doğru bir laf tabii ki. Yani tabii ki ölmez yani senin şanınla şerefinle. E, sen orada kalırsın yani o çoluk çocuğunla senden bıraktıklarınla ya, falan. Hoş, hoş bir sada bırakırsın o anlamda tabii ki ölmez. Varmış işte, da hepimizi tanıyorsun. tarihte bir sürü şahsiyet. Haberimiz var, hepsinden haberimiz var yani. Kimdi şerefli, kimdi şerefsiz olarak düşünüyoruz ya, dediğimiz. daha. Neden dediğim bir hayvan vücut, onu ayakta tutan bir hani bir hologram gibi bir şey var böyle, yani onu ayakta tutan. İlla buna inanıyor adam ya. Yani. Evet. Tabii o arafa bekliyor. Ha o başka bir şey, belki olabilir ama yani ne o şey ölüyor yani. İnsan o vücut her neyse o, onun bir şeyi yok yani. Bir arada bir yerde falan kalmıyor o. Yani, yani. eğer öyle bir şey varsa da, biz o nefs mesela nefs böyle bir şeydir. nefs. Bizim nefs dediğimiz. Aslında bu Hristiyan'ın bir ruh buna falan tekabül eder ama böyle şeyden bağımsız bir şey değildir. Nefs ölür. Vücutla beraber ölüyor yani. Yani bu da Kur'an'ın marvodal kısmı ölecek yani. Öle mi diyelim bu zamanda? Abi biz topraktan yaratıldık. Geçen hafta çok üzerinde durdum. Topraktan yaratıldık ve gene toprağa döneceğiz. Eş tu eş. Diyor ya şeyde. İsmail abi. <gülüyor> <gülüyor> Toprak <gülüyor> toprağı ben küllemek istiyordum ama ya. Küllemek ama ya. Küllemek istiyordum. Arkadaşlar o şey dokuza girmeyelim o zaman dokuz çünkü başka bir grup ayet İşte o Ebu Cehil e, rivayetlerde Ebu Cehil atfediler bir grup işte o meleleri gördüm ilgili onayı bu hafta girmeyelim e, şey uzadı çünkü ama bu nüce'de konuşabiliriz yani serbest kesiyor mu bak bir saat oldu zaten tamam